1416 numaralı konu Huzeyfe'nin namazı güzel kalmayan bir kişiye onu nasıl kılması gerektiğini öğretmesi. Evet, Huzeyfe bir gün mescide girdiğinde orada rüku ve secdeleri tam olarak yapmayan birisini gördü. Adam namazını bitirdiğinde yanına giderek ona "Sen ne zamandan beri namazı böyle kılıyorsun?" diye sordu. Adam "40 seneden beri." dedi. Bunun üzerine Huzeyfe "O halde sen 40 seneden beri namaz kılmamışsın. Eğer sen namazı bu şekilde kıldığın halde ölecek olursan Muhammed Edin. S, A, v, üzerinde yaratıldığı fıtrat üzerinde ölmüş olmazsın, dedi, sonra da ona namazı güzel bir şekilde öğreterek, insan rükû ve secdelerini tam olarak yapmak şartıyla namazını hızlandırabilir, buyurdu.